Hak korkusu, ittika, iman içerisinde rütbelerin en yücesidir. İman rütbelerinin içerisinde en yüce rütbe ittika, hak korkusu rütbesidir. Havfullah'tır. O yani Cenab-ı Allah çubuğu hucmattı. İstaijbilah ya iyun nasu ina halakna kümin zikere müşahbece alnaqum şu'u ben ve kabaili te arabu inne ekreme kümin da Allah etkâk. Sizin içinizde bana en kerim olanız benden korkandır diyor Cenab-ı Allah. Çünkü Allah'tan korkadan bütün mahlukat ilahi korkar.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 Sonra cenab Peygamber aldı. Seni benimden kim kurtaracak şimdi? Sustu. Allah dedi. Allah'a Allah rücu et. Allah'a iman et. Vahra olmayacaksın. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in amduhu ve Ali Muhammed'e çok ihanet edildi. İyi dikkatli bir konuştuğum sözü. Bütün dünyadaki kavgalar, dinler arasında kavgalar Allah kavgası değildir. Resulullah'ın kavgasıdır. Bütün haset, Hazreti Muhammed'edir. Ve Ali Muhammed'edir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ona tabi olanlardır. Bir müminin kabahati Allah inandığı için peygambere ümmet olduğu içindir Müminin kabahati. O için çok adam katolmuştu. Milyonlarca insan öldürüldü Müslüman diye. Çok incelik var konuştuğumuz sözde. Cafer-i Hazretleri ne? Diş bilemiş de. Dedi vezirine ben bunu dedi imamı öldüreceğim dedi. dedi. Çünkü bu hayatta olduğumuz için bize rahat yok. Bu saltanata söylemeyeceğiz. Vezir dedi ki bu işten vazgeç. O alemde sonra Resulullah'tan nasıl şey beklersin dedi. Evladına kıyarsan dedi. Sen de Muhammed ümmetini incetiyorsun. Onun sahibi olan Resul sana acaba şefa eder der mi? Mümin kardeşini ciddi bak söylüyorum sana. Sahibimiz, çobanımız Hazreti Muhammed Mustafa. Cümle en bir anda çobanı o. râli o. Şahit o. Nezir o. Vezir dinlemedi, şarttı ve hazırladı şeyleri cellatları. Dedi başımdan tacı çıkardın mı kat dedi. i̇mam Cafer Cevap Sadık Hazretleri huzura girince halife kalktı yerinden. O devrimci emiri padişahı. Buyur efendim sabaha geldiniz sabaha geldiniz. Aman efendim o eski yani Hazreti İmam'a karşı buz kin olan o zat yumuşadı pamuklar gibi oldu. Tahtına oturttu. İkram inayet buyurdu ve kapıya kadar götürdü. ayak kapalı çevirdi. Hazreti İmam çıktı gitti. Vezir ki, ya öldürecektin sen. Böyle söylemiştin. İyi ki böyle yapmadın. Ondan değil dedi. İmam içeri girdiği vakkıta bir ejderhaz öğretti. Ağzını açtı. İmama eleşte sen yudarım dedi ona dedi. Onun için okuyorum dedi. Yani senin gördüğün gibi bir hadisat kainat'ta. Allah'tan korkandan cüller mahlukatı ilahe korkar.